Boş yaşam için teknoloji. Merhaba. İzmir, Efem Çukuru'nda faaliyeti devam eden altın madeniyle ilgili Ege Çevre ve Kültür Platformu yani EgeCep Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. 1999 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ruhsat verilen ve o zamandan beri bilim insanlarının itirazına rağmen bölgede altın arama faaliyetine devam eden Tüprak Metal Madencilik ve Ticaret Limited Şirketi'ne karşı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 Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının bitki ve orman örtüsünün zarar göreceğinin belirtilmesine rağmen maden tesisine 2005 yılında ÇED raporu verildi. girilen noktada iç hukuk yolları tükendiği için anayasa mahkemesine başvuruluyor. Daha önce ÇED sürecinde bilirkişi raporlarına da itiraz edilmiş fakat itiraz kabul edilmemişti.